ve haddini bilmek o kadar net bir şekilde tavsiye edilmiş öyle sert ihtarlar söylenmiş ki bu meyanda aşmak mümkün değil Orta Asya kaynaklı iki mısra şöyle söyler sezayı tığ olur haddi tecavüz eden muylar, anın anınçın tığdan azadedir Müjgan ile Ebru'lar. Çok hikmetli, güzel, zarif bir söyleyiş. Muy, kıllar demek. Sezayı tığ olur haddi tecavüz eden muylar. Tığ da kılıç demek. Kılıca layık olur. Kesilmeye layık olur haddini aşan kıllar diyor. Dikkat kesiliyorsunuz tabi bu neyin nesi diye. Anınçın tığdan azadedir Müjgan ile Ebru'lar. Müjgan, kaş, Ebru, kirpik. Tersi Müjgan, kirpik. Ebru kaş. O yüzden kaşlar ve kirpikler kesilmekten azadedir. Kimse onlara kılıç çalmaz, onları kesmez diyor öyle ya. Saç, sakal, bıyık uzar, berbere oturduğunuz zaman berber en keskin usturasıyla üçünü de keser ama kaşlar ve kirpikler haddini aşmadığı için kesilmezler. İbretle bakmasını bildiğimiz zaman hayatımızın her şubesi, gördüğümüz her şey, yaşanan her hadise ...yerden biten, gökte uçan, denizde yüzen... ...bize bir işaret verir. Tabii bakmasını bilene. Sevgili dinleyiciler... ...haddini aşmamaya dair... ...yine Orta Asya kaynaklı Kutatku bilikten... ...bir söyleyiş var ki... ...ondan yeyrek ne vardır... ...kişi bile kendüzün... ...kendüzün bilen kişi... ...kamulardan ol güzin. ...ondan daha üstün, daha güzel... ...ne olabilir ki diyor insan... ...kendini bilmiş olsun... ...bir kişi kendini bildiği zaman... Seçkin olur, herkesten yukarı çıkar, parlar diyor. İnsan haddini bildiği zaman kibirden kurtulmuş demektir. Tamamen kurtulmak herhalde nefes alıp verirken belki çok zor ya da imkansız ama haddini bildiği zaman kişi ihtiyacını bilir, bilmediği şeyi bilir, bilmediğini bilir, sormayı bilir. Ve böylelikle hem sever hem sevilir. Çünkü insan kendini büyük gördüğü zaman, kendini beğendiği zaman etrafına hor bakıyor. Hor bakınca kendisine de hor bakılıyor. İnsanlar benim niçin sevmiyor diye hayıflanıyor yer yer, sesli veya sessiz. Ama dönüp baksa kabahat kendinde. Tekrar edelim. Ondan yeyrek ne vardır kişi bile kendüzün? Kendüzün bilen kişi kamulardan ol güzin sen seni bil, sen seni diyor Hacı bayram Veli Hazretleri de. Yani gönül sultanları kalem ehli, kelam ehli bize daima kendimizi bilmemizi, haddimizi bilmemizi tavsiye ediyor. Muhatabımızın haddini aşması, onun gurur ve kibre kapılmasına sebep olmaya da izin vermiyor gerçi. İşte bu ortalama tavrın adı tevazu. Ne kibir ne de tezellül yani yaltaklanma. Aşa aşırı derecede tevazu edip aşırı derecede boyun bükmek filan olur mu olmaz mı diye sorulduğu zaman da hem ilim sahibi hem gönül ehli olan o yol göstericiler diyorlar ki bir ilim öğreneceğiniz kişiye yani öğretmenine muallimine bir de şifa beklediğin elinden şifa beklediğin de böylesine tevazu etsen gelidir bunun dışında vakarını koru kibretme ama yerlerde de sürünme.